Namaz abdesti aldığımda burnum kanadı. Bu durumda ne yapmalıyım? İçte olduğu için müdahale edemedim. Kanama da burnuma su çektiğim zaman devam ediyor. Ben abdesti tamamlayıp bu durumdayken namaz kılabilir miyim demiş izleyicimiz. Yani burnu kanayan bir insan için kanadığını bilmesi lazım. Acaba su çektiğinden dolayı mı kanıyor başka sebepleri var Hı. mı? Yapacağı şey bu kanın durmasını sağlayacak. Buruna su verdiğiniz takdirde akıntı devam ediyorsa vermeyin. O kısmı geçin. Ee, dolayısıyla kanama dursun. Abdestinizi ondan sonra alın ve bununla namazınızı kılın. Ee, bunu ne zamana kadar yapabilirsiniz? Ee, yani Hanefi mezhebinde olan kardeşlerim eğer uzun bu süre bir kanama olacaksa bunu e, namazın son vaktine namazı tehir edip o esnada abdest alarak kanama olsa bile onunla namaz kılmaları mümkün. Şafii mezhebinde zaten kanama biliyorsunuz abdesti bozmuyor. O halde yapılacak bir takım pratik tavsiyelerimiz nedir? Burun kanamanız nereden kaynaklanıyor? Eğer sudan oluyorsa hı hı. burnunuza su vermeyin, onu geçin. Onun dışındaki bölgeleri sünnet ve farz olarak yerine getirdiğiniz takdirde kıldığınız namaz, aldığınız abdest sahih olur ve geçerli olur.